Çıkkasıydı. Kainat, bugün 9 Şubat Perşembe Yıl 2017 Ay 2 Gün 40 Kasım 94 1438 Hicri Cemaziyel Evvel 12 1432 Rumi Ocak 27 Sigarayı Bırakma Günü Fırtına Günün Sözü Güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister. Önemli olan gülü dikeniyle Geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir. Şemsi Tebrizi Günün malumatı 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü Sigara içmenin ne kadar zararlı olduğu ancak 1950'li ve 60'lı yıllarda başlayan araştırmalar ve birikmekte olan hastane ve ölüm istatistiklerinin sonuçlarına bakılarak belli olmuştur. Hem sağlığınızı korumak hem de sigarayı ayıracağınız paradan tasarruf etmek ve de en önemlisi sigaranın vücuda vereceği ölümcül hastalıklar dahil zararları gidermek için harcayacağınız zamanı ve parayı sigarayı bırakmakta kazanırsınız. Büyük, Büyük saatte Marif Takvimi, takvimi. Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayım. Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet açılışımızı Şaravuz grubundan The Frightened City. Korkmuş, Ürkmüş, şehir şehir adlı parçayla yaptık. Daha epey ürkütücü haberlerle hayatımızı geçireceğe benziyoruz. Özellikle gelen son e, dünyadan ve Türkiye'nin içinden üniversite, hay, akademiyle ilgili haberlerden sonra bir de savaş ve barış haberlerimiz de var tabi. Evet, öncelikle bu şadozu çavu çalmamızın ...sebebini de şey olarak... ...açıklayalım... ...The Shadows grubu... ...Brian Bennett'in e, ...bu grubun davulcusu... ...piyanisti, kompozitörü... ...ve aranjörü... ...olarak da bilinen... E, ...Brian Bennett'in ...doğum günü münasebetiyle çaldık... ...bu şarkıyı esas olarak... ...1940'ta bugün doğmuştu... ...9 Şubat'ta Brian Bennett. Ona da bir günaydın demiş olduk... ...şeyi de söyleyelim... E, e, Eduardo Galeano'nun e, kitabı, e, Kadınlar kitabını da önümüzdeki pazartesi gününden itibaren başlayıp düzenli olarak her gün çalmaya, e, söylemeye başlayacağız, okumaya daha doğrusu. Evet bizimle beraber okumak isteyenler ve müzik yönerisinde bulunmak isteyenler için Say Yayınları'nın e, Eduardo'nun Galeano kitabının tekrar baskısına, yeni baskısına gittiğinde söyleyebiliriz bulunabilir kitapçılarda. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi Türkiye'den ve dünyadan haberlere bakalım. En Türkiye'den çok ciddi bir haber resmi gazetede, o hal kapsamında çıkarılan ve resmi gazetede yayınlanan 686 sayılı kanun hükmündeki kararname KHK ile 4464 kamu görevisinin de ihraç edildiğini belirtelim en büyük darbeyi de üniversite akademiye aldı söz konusu KHK ile yükseköğretim kurumlarından 330 akademisyen Milli Eğitim Bakanlığından 2585 kişi Emniyet Genel Müdürlüğünden 417 Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan TRT'den de 80 kişinin görevden alındığını belirtelim. Ankara Üniversitesi'nden sadece Ankara Üniversitesi'nden toplam 72 kişi görevden alındı ve şeyde e, özellikle e, Ankara Üniversitesi'nin ünlü mülk mülkisi yani siyasal bilgiler Fakültesi 1859 kuruluşlu, Türkiye'nin en önemli üniversite kurumlarından bir tanesi olan üniversitede de çok ciddi bir katliam denebilecek bir miktarda şey var. 73 akademisyen ihraç edildi Ankara Üniversitesi'nden ve bunların e, oldukça büyük bir kısmı da e, mü mülkiyeden geliyor böyle bir durumdan bahsediyoruz Yüksek Öğretim Kurulu'ndan ihraç listelerinin üniversitede hazırlandığı yolunda bir açıklama var. Şimdi bu yeni ihraçlara ve alay eder gibi durumlara da bakacağız. Akademi hayatının bittiği belirtiliyor Marmara Üniversitesi öğrencileri. Mesela asıl bize zarar verdiler, farkında değiller demişler. Memur olmayanların da memuriyetten ihraç edilmesi gibi çok tuhaf durumlar da var. Tam bir kaos yaşanıyor. Ankara Üniversitesi'nde de ihraç edilen akademisyenler, öğrenciler, mezunlar ve aralarında da kendilerine dayanışma için katılan bazı milletvekilleriyle beraber protesto yürüttüler. Eylem var... Siyasal Bilgiler Fakültesinin önünde, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi e, önünde orada da tiyatro bölümünden ihraç edilen akademisyenler ve öğrencilerin bölüm binası önünde toplanıp gösteri yaptıkları, protesto yaptıkları ve kararlıyız, haklıyız, barış istemeye devam edeceğiz dediklerini de söyleyelim. Marmara Siyasal'dan da ihraç edilen akademisyenlere de Yanışma desteği, meslektaşlarımızın yanındayız diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden <gülüyor> Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayık Böke de her darbe önce üniversiteyi susturur diyor. Dün itibariyle Türkiye'de üniversite yok edildi diye bir açıklama yapmış ama bilimin yarattığı özgürlük mutlaka kazanacak diyor. Kanun hükmündeki kararname ile ihraç edilen Profesör Yüksel Taşkın'ın da Deutsche yaptığı açıklamada yapılanın bir siyasi <gülüyor> tasfiye olduğu ve eğer <gülüyor> affedersiniz, ciddi bir tepki oluşmazsa devamının da gelebileceğini söylüyor. Türkiye'nin önde gelen entelektüellerinden, aydınlarından Profesör Doktor Korkut Boratav da Üçüncü kuşak olarak da tasviyelerin devam ettiğini 1948 yılında etnolog, antropolog, sosyolog babasını Pertebnaili Boratav'ı 1980'de kendisini bugün de 2017'de de asistanını üniversiteden attıklarını söylüyor. Ee, ve mesela ilk ihraçların ardından 38 dersin 5 seminerin 50 tezinde hocasız kaldı. büyük bir e, problem e, doğacağı da şimdiden başlayacağı da belirtiliyor Türkiye'deki durumlar bunlar bir de e, Türkiye'den önemli bir şey Türk Siyahlı Kuvvetleri'nin açıklaması Suriye'nin Elbab kasabası yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından stratejik önemdeki tepelerin ele geçirdiği açıklanıyor. Ama hayatını kaybeden askerlerin sayısı da beşe yükseldi. Yani üç günde birden giderek iki buçuk güne doğru gittiğini söyleyebiliriz. Şehit olan asker sayısı giderek vahim bir durum oluyor. Türk ordusuna IŞİD saldırısı var. Daha da işin vahim taraflarından bir tanesi de Dışişleri bakanlığı yaptığı açıklamada hem Elbaba hem de onun ötesinde ciddi bir Rakya'da aslında taarruza geçireceği yolunda da açıklamaları var. Yani IŞİD'in merkezi, başkenti olarak ilan edilen yere de gidileceği belirtiliyor. Afganistan'da da Işidin 6 Kızıl Hatt çalışanını öldürdüğü haberi de geliyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump yönetiminin çok önemli kararlarından biri daha genel bir taarruz ordunun Dakota Access diye adlandırılan petrol boru hattına yerlilerin uzun bir süreden beri mücadele ettiği 3 milyar 800 milyon dolarlık dev projeye karşı çıkan yerlilerin direnişine rağmen ordudan bunun devam edeceği yenilerinin yapılacağı yani uzatmasının yapılacağı da belirtiliyor ve yerli halkın da karşı çıkacağı belirtiliyor. Çok kanlı ve vahim bir şeye doğru evrilecek gibi gözüküyor. Bunu da belirtelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni CIA Başkanı Mike Pompeo da bugün ziyarete geliyor Türkiye'yi. Kendisinin pek bahsedi birçok yerde bahsedilmemekle beraber gitmo denilen merkez başta olmak üzere işkencelere fevkalade taraftar olan işkencecilerin en büyük savunucularından biri olan bir kişinin gelmekte olduğunu da söyleyelim Pompeyo'nun şahsında Yemen'de çok büyük bir krizden de söz etmeliyiz. Bir yiyecek krizi var. Özellikle bazı yerlerinde Arap dünyasının en yoksul olan ülkesi olan Yemen'de kıtlığın ve açlığın e, tam bir dibinde olduğu belirtiliyor. El Hudey'de denen bölgede artık insanların tamamen umudu kesilmiş. Guardian'dan haberine göre ve biz kırılmış, paramparça olmuşuz. Ya bombalamalardan ya da açlıktan öleceğiz diyorlar. Ben yeni bir şey öğrendim. Ee, Suriye'de bir esir işleri kurumu diye bir kurum varmış. Daha önce duymamıştım. Bu işlerle ilgilenen bir kurum varmış. Bu kurum e, bu esir takası konusunda taraflara yardımcı olmaya çalışıyormuş. Aynı zamanda bu Suriye Kızılay'ı ile beraber. E, dün yaşanmış bir esir takası bu esir diye adlandırılan kişilerde çocuk ve kadınlar Anadolu Ajansı muhabirinin yerel kaynaklarından edindiği bilgiye göre esat rejimi çocuk ve kadınlardan oluşan 55 esiri muhaliflere muhaliflerde çocuk ve kadınlardan oluşan 54 esiri rejime teslim etmişler çocuklar ve kadınlar esir olarak tutuluyor şu anda hemen sınır komşumuzda ve karşılıklı takas olarak takas e, ürünü olarak birbirleriyle kullanılıyor. Evet. Hama kentinde beşer Esad rejimiyle malifler arasında esir takası yapıldı diyor. Bir takım kadınlar ve çocuklar görülüyor sadece. Esir işleri kurulu. Orta e, çağın bile e, gerisine düşen bir uygulamalardan bahsetmek de pek hala mümkün olabilir. E, ayrıca Birleşmiş Milletler'in de çok son derece kaygı verici bir başka açıklamasını da buraya ekleyelim. Genel, Genel Sekreter Sözcüsü Madaya Mada denen bölgede, Suriye'de rejim kuşatması altındaki Madaya'da şiddet ve aşırı soğuğa maruz kalan 40 bin kişinin temel ihtiyaçlarından tamamen mahrum olduğunu ve fevkade büyük kaygı duyduğuna da işaret etmiş yani yok olup gitmeleri söz konusu. Yani bir Yemen'den bir de Madaya'dan çok berbat haberler gelmeye devam ediyor. Ee, en son Uluslararası Af Örgütü'nün bir raporu vardı. Tüm bunu biraz daha detaylı olarak aktarabilme fırsatı bulmuştuk. Uluslararası Af Örgütü bu raporunda 13 bin kişinin Suriye'de bir askeri cezaevi olan Sednea'da e, infaz edildiğini ve infaz edilmelerini yaklaşık 5-10 dakika önce öğrendiklerini ardından düzmeci düzmece olmasa bile 2-3 dakika süren bir mahkeme ile beraber e, yargılandıklarını hemen ardından da asıldıklarını anlatıyor kişilerin. E, oradaki savcılardan tanıklara kadar mahkumlara kadar birçok kişinin tanıklığına başvuralar. Ama Haber Sol gazetesinin Haber Sol'un internet sitesine göre kulaktan dolma bilgilermiş. Suriye iddialarına kanıt sunamıyormuş kişilerin hikayelerinden başka. Sanki dünyanın en açık cezaevlerinden bir tanesi Suriye'deki cezaevleri ki Suriye'deki cezaevleri savaş öncesinde bile dünyanın en kötü cezaevleri olarak adlandırılan cezaevleri evet. içerisindeydi. böyle Öyle de devam edecek gibi görünüyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na seçilmesini umut verici olarak değerlendirmiş. Bu da dünyadaki en çarpıcı açıklamalardan bir tanesi olsa gerek. Yani Esad dışında çok fazla bunu söyleyebileyen herhangi bir lider yok. Belki bir de Britanya'nın Birleşik Krallığı'nın Başbakanı Theresa May olabilir. Evet, ama dışında. işler karışıyor. Bu Trump konusunda yani bir turnusol kağıdı gibi bir şey olması söz konusu olmadı. Mesela Rusya sıcak buldu Trump'ı. Ama Rusya'nın en yakın müttefik için neredeyse savaş konumuna gelebilecek bir pozisyonda Trump'ın Amerika'sına karşısında. Şimdi Beşer Esat sıcak bakıyor Trump'a, umut verici olarak görüyor. Beşer Esat'ı bu durumundan kurtaran en büyük yetkenlerden bir tanesi olan İran yönetimi ise Trump'ın gelişini gayet sarkastik bir tonunu karşıladı ve Amerika'nın gerçek yüzünü gösteriyor dedi. En son Hamaney, Evet. Yani ölmüştü. Oradaki ortaklıklar da bir şekilde değişmeye başlıyor gibi duruyor Trump sayesinde. Evet ama ortaklıklar bir yana Amerika Birleşik Devletleri'nde e, ya şimdi ya hiç çağda başladı e, diye düşünülebilir. Çünkü bütün Amerika e, Birleşik Devletleri e, çapında bir mücadele ortaya konmaya başlıyor. Çünkü bütün hukuk kurumlarını e, herhangi bir hukukun üstünlüğü şöyle dursun başkan herkesin üstündedir anlayışıyla devam ediyor. ...büyük taarruzlar var... ...ve bunun sonucunda... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...Amerikan usulü bir faşizmi... ...faşist bir gerçekleştirmesi... ...konusunda çok... ...ciddi şeyler var hatta... ...şunu da söyleyebilirim yakından takip etmeye... ...çalıştığımız... ...Tom Englehart var... ...1900... ...son olarak... ...73'te sokaklara çıktım... ...diyor yani da 70'lerin başında son yani Vietnam Savaşı ile ilgili e, büyük gösterilere katıldım. Şimdi tekrar dönüyorum sokaklara mecburen. Şimdi elimizdeki son şans bu olabilir. Yani Trump'ı ve abanesini durdurmazsak dünyanın sonuna doğru hızlı bir adım atmış oluruz diyorlar. Aynı şekilde ACLU de yani e, Amerikan Civil Haklar örgütü de yani mesela Müslüman yasağını e, mahkemelerin denetlemesi söz konusu değildir. Biz veririz kararı dedi Trump. Ona karşı büyük bir mücadele de orada verilmesine başlıyor. Eğitim Bakanı da belli oldu bu arada. Betsy DeVos. Betsy DeVos onaylandı. Sessions diye en büyük itirazlardan bir tanesi de e, Sessions o da oldu. Yani bir işkenceci başını da CIA'in başına getirdiler. O da şimdi Türkiye'yi ziyaret ediyor. Şimdi tekrar dönelim bütün e, haberlere bir göz atabiliriz herhalde. Türkiye'nin en e, yani bir bütün nesli bir kuşa tamamen e, eğitimden, serbest düşünceden, özgür düşünceden e, bilgilenmeden ...yoksun bırakacak... ...çok önemli bir... E, ...gelişme e, var... ...yeni OHAL KHK'sıyla... ...330 akademisyenin... ...üniversitelerden atıldı... ...ihraçların 167'sini de... ...Barış için akademisyenler... ...bildirisine imza atan... ...Barış isteyen öğretim üyeleri oluşturdu... ...anlaşılıyor... ...Ankara Üniversitesi'nden 73... Anadolu Üniversitesi'nden 28, Yıldız Teknik'ten 27, Marmara Üniversitesi'nden 23 öğretim üyesiyle en çok bilim insanını kaybeden bu üniversiteler oldu. Üniversitelerin boşaldığı belirtiliyor, akademi bitti diye verilmiş, ihraç edilenlerin sayısı 4808'e yükselmiş durumda. Akademisyenler ve öğrenciler rektör Erkan İbiş'i kast ederek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni Cebeci'de kampusta bir araya gelip kararı protesto etmişler ve sarayın İbiş'i olmayacağız rektör istifa sloganları atıyorlar. Mülkeller Birliği Başkanı Erdal Eren de dayanışma halinde hocalarımızla birlikteyiz diyorlar. Çarpıcı bir durum öğrenciler eğer üniversiteler buna sahip çıkmazlarsa çok daha da gelişip bütün demin söylemeye çalıştığım gibi bütün bir nesli hatta en az bir nesli diyeyim kuşağı kaybetmesi işten bile değil Türkiye'nin zaten o yöne girilmişti ee, en önemli açıklamalardan bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'den geldi. Bu akademisyenlerin tam bir kıyma uğratıldığını belirterek yapılanların bir darbe olduğunu söylüyor. Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından konuşmuş Böke ve Gece inanan kanun hükmünde kararnameyi sinsi diye nitelemiş. Dün itibariyle Mektebi Mülkiye yani Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin ilk adı Cumhuriyet'in kadrolarını yetiştirmiş soylu kurum yok edildi. Dün itibariyle Türkiye'de üniversite yok edildi diyor. Kanun hükmündeki kararnamelerle akademisyenlerin ve bilim insanlarının seslerinin Kısılmaya çalışıldığını da belirtmiş. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, üniversitesini korumayan hocalarını, bilim insanlarını otoriter iktidarın önüne atan o karanlıkla işbirliği yapan rektörler de bu iktidarla beraber o karanlık tarihe yazıldılar. Her darbe önce üniversiteyi susturur diye konuşmuş ki çok geri dönüp bakıldığı zaman daima darbelerle de üniversitedeki büyük tasfiye ile hareketlerinin atbaşı gittiğini yakın tarihten net olarak görebiliyoruz. İhrac eden, edilen akademisyenlerle dayanışma içinde olduklarını da e, kaydetmiş Selin Sayık Böke. Hükümeti bir kez daha anlatacak hikayesi olmayanları olmayanlar korkutarak kendileri ortamı terörize ederek Demokratik hakkını kullanarak fikrini söyleyenlere ne söylediğinden bağımsız olarak bir terörist rakabı takarak bu ülkede demokrasiyi yok etmek istiyorlar. Anlatacak hikayeleri yok demiş ve bu zihniyet özgürlüğe karşı hocalar mutlaka geri dönecek. Bu topraklarda yine aydınlık günlerde bilim ve o bilimin yarattığı özgürlük mutlaka kazanacak ben de şimdi değerli yol arkadaşlarımla beraber buradan çıkıp mülküye gideceğim ve o tarihe sıkı sıkı sarılacağım diye yer alıyor. Öğrencilerin ağlarken görülen fotoğrafları var, büyük bir şok durumu görülüyor. HDP Mardin Milletvekili Profesör Mithat Sancar da mecliste yaptığı bir konuşmada. 28 Şubat'ta mağdur olduğunu söyleyen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin akademisyen vekillerinin isimlerini tek tek sayıyor ve ihraç edilen akademisyenler için söyleyecek sözleri olup olmadığını soruyor. Yani siz mağdur olduğunuzda haklar var muhalif olanlar onlara insan hakları işlemez. Onlar terörist mi? Ya size de terörist dediler daha beterini yaptılar diyor. Gerçekten de bugün gazetelere bakıldığı zaman eee Üniversitedeki bu çok büyük geniş çaplı tasfiye eden pek haber görülmediğini bunların arasında mesela Hürriyet gibi yıllar yılı e, amiral gemisi sıfatını taşımış bir gazetenin de olduğunu görüyoruz. Görebiliyor musun birinci sayfada? üniversitede ihraç şok. Yeni diye. Şafak gazetesinde var mı? Ben çünkü. o onu merak ediyorum. Yani çünkü Star gazetesinde artık İsrail'in gazete yaptığı hava saldırılarından bile bahseden haberleri bulabilmek mümkün değil. Belki bir Yeni Şafak'ta vardır diye düşünüyorum. Yani sabaha bakıyorum yok böyle bir şey sabahta. da. Hürriyet gazetesi ha, evet. alt sayfa şey, indirmiş zaten. Hürriyette bir şok diyor. Neden Kimin nasıl bir şoka girdiğini filan pek söylemiyor ama işte Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu'nun ve Profesör Doktor Öğdet Öktem'in Öktem, Öktem Tanır'ın atılmalarından ve İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde orkestra şefi İbrahim Yazıcı'nın da atılmasından fotoğraflarıyla koymuş hiç olmazsa onu koymuş rektörsiz hiç olmazsa diye bir mantık yürütülebilir mi bilmiyorum. Ama esas sitibel yeni şafak'a bakayım diyorsun evet. Sabah akşam yok. Çünkü Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan şimdi Tepe Mat Erdoğan'ın altı oyuluyor bu KHK'ları çıkararak böyle şeyler yaparak bu soruşturmaları açarak şeklinde konuşmuştu ya da Twitter'dan bir şeyler paylaşmıştı. Bakalım. 330 akademisyen ihraç edildi diye sol alt köşede irice bir manyel yani. büyüklüğünde 2 pul diyelim hadi Var. Evet. Onun dışında Star'da falan pek görünmüyor. En azından pek ilgilenmemişler. Şimdi Mithat Sancar'ın konuşmasına e, kulak verelim çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nden e, de ciddi bir, ciddi şöyle duştun herhangi bir ses e, duyulmuyor. Ona işaret etmiş önemli. Her darbeden sonra, darbenin olmadığı zamanlarda insanlar atıldı. Bugün kimler itibarla, saygıyla, onurla anılıyor? O gün tasfiyeye uğrayanlar. Kimler itibarsız? Onları atanlar. 28 Şubat'ı çok konuştuk ama yine söyleyeceğim. Burada 28 Şubat'ta mağdur edilmiş, haksızlığa uğramış milletvekilleri var. Nerede Beşir Hoca? Beşir Atalay. Bir tek sözünüz yok mu Beşir Hoca? Siz atıldığınızda bütün bu demokratlar arkanızda durdu. İtiraz etti. Başlarında ben vardım. Niye bir sözünüz yok? Ahmet Gündoğdu. Neredesin? Şu bir daha asla raporunu hazırladınız. Bir daha asla sizin için miydi? Herkes için miydi? Bir daha asla neydi? 28 Şubat tasfiyelerini yazıyorsunuz. Kaç akademisyen atıldı? 139. 139 Kimse terör nasıl desteklerini diye biliyorsunuz. Tek kanıtınız var O zaman da size mülteci dediler Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkacak dediler Bakıyorum Talip orada Talip Küçükcan Kendi 28 Şubat anılarını Böyle Biraz da dramatik bir şekilde anlatmayı seviyor Haklı da Çünkü haksızlığa uğradı Bugün bir sözün yok mu Talip Fatma Benli İnsan hakları komisyonu başkan vekili. Birlikte insan hakları mücadelesi yürüttük. İnsan hakları sadece size yaradığı zaman mı insan hakları olarak kabul edilir? Siz mağdur olduğunuzda insan hakları var ama sizin sevmedikleriniz, size muhalif olanlar haksızlığa uğradığında yok onlara insan hakları işlemez, onlar terörist. Ya size de terörist dediler, daha bir beterini yaptılar. O zaman yapılan haksızlıklara itiraz etti vicdanlı, dürüst, demokrat insanlar. Bu insanların bir kısmı bugün üniversiteden uzaklaştırıldı. Naci Hoca o dönem üniversitedeydi gayet iyi biliyor. Ya bu insanlarla ilgili bir sözünüz yok mu? Yok mu? Haksızlığa eşit olarak karşı çıkmadıkça yapılan sadece kendi hakkına sahip çıkmaksa bu iki yüzlülüktür. Buradan... Meslektaşı olmaktan onur duyduğum bütün bu arkadaşlara, öğrencim olmalarından gurur duyduğum bütün arkadaşlara sesleniyorum. Asla boyun eğmeyin. Bu harami saltanatı bitecek. Hiçbir harami saltanatı, hiçbir adaletsiz düzen kendi biçtiği ömrün yüzde birini bile yaşamamıştır. Kendine biçtiği başarı ömrünü yüzde birini bile yaşamamıştır. Evet, HDP Mardin Milletvekili Profesör Mithat Sancar'ın mecliste yaptığı konuşmada özellikle de daha önce başka 28 Şubat gibi darbelerde mağdur olduğunu söyleyen Adalet ve Kalkma Partili akademisyen milletvekillerinin isimlerini tek tek sayıp ihraç edilen, büyük bir dalgada ihraç edilen akademisyenler için herhangi bir söyleyecek sözleri olup olmadığını soran konuşmasına kulak verdik bu konuyu ele almaya devam edeceğiz Türkiye'de bir gazete deprem şeyini kullanmış gerçekten de galiba karar gazetesinde görebiliyoruz bir deprem üniversitede KHK depremi demiş gerçekten de bu metaforun kullanılmasına genelde karşı çıkıyor olmakla beraber çok çarpıcı, büyük bir sarsıntı ülkenin geleceğini büyük tehlike atabilecek nitelikteki bir dizi hareketin son halkasını konuşmaya devam edeceğiz. Açık kaste. Carol King'den dinlediğimiz Alligator's All Around, her tarafta timsah var adlı çocuk şarkısı aslında Amerikalı şarkı yazarı çok ünlü bir şarkı yazarı Carol King bugün 75 yaşını kutluyoruz Onun pek çok Grammy ödülü kazanmıştı. Hem Songwriters Hall of Fame hem de Rock and Roll Hall of Fame dedikleri şey... Res, ş, ş, şeyler geçidine sanatçılar geçi resmi geçidine de adını yazdırmış Jay Goffinle birlikte uzun süre partneri olan ikili bestecilerden bir tanesi sonra 1970'li yılların ilk başlarında da bayağı ciddi bir şarkıcı olarak da ün yapmıştı hem öncesinde hem sonrasında şarkı yazarlığını sürdürdü çok ünlü. 75 yaşındaki Halking'e de bir günaydın dedi ki, açık radyoda. Açık gazete devam ediyor. Evet, üniversitedeki şeyle Türkiye Üniversitesi'ndeki, özellikle de Ankara Üniversitesi ve daha da belirgin olarak Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Ankara Üniversitesi'nin çok büyük bir tasfiyi ihracatlara depreme hatta bir gazetenin kullandığı deyimle uğramasından biraz daha bahsedelim. bir önemli bir dayanışma şeyi de devam ediyor onlarla ilgili. Türk gençliğine yazdık demiş Profesör Doktor Öget Öktem Taner. Tanör affedersiniz. Türk Gençliğine yazık üniversite eğitiminde iyi yetişmiş akademisyenler yok edilerek yerlerine hiç de iyi yetişmemiş insanlar geleceği için bu kararlar korkutucu diyor. Gerçekten de neyle doldurulacağı konusunda hiçbir fikri yok kimsenin herhalde. Ee, Özdemir Aktan da profesör şaşırmadım ama öğrencilerimden ve hastalarımdan uzaklaştırıldığım için üzgünüm hastaların tedavileri yarım kalacak öğrenciler ve asistanların eğitimlerinden geri kalacak diyor İbrahim Kaboğlu uzun bir süredir e, her türlü e, baskıcı rejim için rejime karşı mücadele verenlerden bir tanesi e, ben ömrümü darbelere karşı cemaatlere karşı mücadeleyle geçirdim bütün yazdıklarım hukuk ve hukuk devleti içindir büyük bir Ayıptır yapılan diyor. E, Profesör Doktor Nur Betül Çelik akademiyi yangın yerine çevirdiler. Hem üniversite idaresi hem hükümetin baskısı sadece bir kuşak değil bizden sonraki her kuşakta da dalga dalga yayılacak demiş ki bu daha da endişe verici bir teşhis olduğunu söyleyebiliriz. Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş eli çok yükseltti diyor yardımcı doçent doktor Barış Ünlü de. Diğer rektörlerin de işini zorlaştıracaktır bu kadar ihraç mafyatik bir düzen var bir mafya düzeni var. Buna karşı mücadele edeceğiz diyor. Profesör Doktor Necla Kurul da öğretim elemanlarının tasfiyesi sürecinde rektörler, yönetim kurulları ve senato bu tasfiyeye ve utanca ortak oldular bizim ihracımız da hayırlara vesile olsun demiş hayırı kastederek en önemli açıklamalardan birisi kanun hükmündeki kararnameyle ihraç edilen akademisyenlerden Profesör Doktor Yüksel Taşkın yapmış Dolce Belediye'de Türkçe'de konuşmuş barış bildirisine imza atan akademisyenlere açılmış bir dava değil bu Demiş siyasi bir tasfiye yani sadece o değil barış bildirisiyle bitiştirmek sadece etmez diyor. Hiç sürpriz olmadı karar diyor Marmara'daki soruşturma komisyonunun raporundan haberdardık atılacağımızda bir aydır filan tahmin ediyorduk. Hazırlıklıydınız yani gibi bir soruya da dönem başlamıştı derslerime girip çıkıyordum sonuçta biraz sürpriz oldu ama beklenmedik bir şey değil tabi diyor. Dersler yarım kalıp kalmadı sorusuna da derslerin. Evet bir giriş yaptık intro ve öyle kaldı yani diyor. Uygarlık tarihi yani humanities, beşeri ilimler ve edebiyat ve siyaset dersleri veriyor. Biri zorunlu biri seçmeliydi. Başlamıştık ama devam ettiremedik diyor. Yerinize bir başka hoca mı girecek sorusuna da. Ona bölüm karar verecek. Ben de yardımcı olurum tabii öğrencilerin mağdur olmaması için ama başka bir hocayla halledecekler artık diyor. Bir kırgınlık duyuyor musunuz sorusunda da çok ciddi bir kırgınlık var. Evet. Çünkü tamamen bir siyasi tasfiye aslında demiş. Önemli bir tespit değil mi? Evet. Dolayısıyla bir bahaneyle bizleri tasfiye etmeye çalışıyorlar. Başka yerlerde Türkiye'nin başka alanlarında bunu yaptılar zaten. Akademide bunu yoğun bir şekilde uzun süredir yapıyorlardı. Devam ettiriyorlar. Devamı da gelebilir çok tepki oluşmazsa diye önemli bir tespitte bulunmuş. Çok tepki olmazsa devamı da gelebilir diyor. Üniversiteler savcılardan daha savcı kesilmiş durumda diye bir tespiti var. Barış imzacılarına açılmış bir dava yok. Dört kişiye açılmış bir dava var bu barış bildirisi dolayısıyla orada da terör isnadından suçlamasından vazgeçildi ama üniversiteler savcılardan daha fazla savcı kesilmiş durumda biraz da Nasreddin Hoca fıkrasını da hatırlatır tabii yani bindiği dalı kesmekten bahsedebiliriz belki de bilmiyorum. Bu bir fırsat onlar için diyor. Üniversitede son derece niteliksiz bir örgütlenmeleri var zaten. Niteliksizlerle nispeten nitelikli yan yana duramıyor. Akademik bir eğitim zaten yoktu. Akademi diye bir şey yok zaten Türkiye'de. Küçük küçük adalar var. Biraz daha akademik diyebileceğimiz. Gerisi memurlardan ibaret. Dolayısıyla böyle bir problem yaşıyoruz. Bunun adı siyasi tasfiye diye düşünüyorum demiş. Önemli birkaç tespit daha var. Ee, mesela e, ...bizi tepki... ...terör propagandasıyla suçlamak... ...çok absürt saçma ben... ...fil dişi kulemde yaşayıp ortalama... ...beş kişinin okuduğu makalelerde yazabilirim ama... ...öte yandan... ...Türkiye'nin elli bin insan kaybettiği... ...meseleye dair bir siyasal tutumda... ...takınabilirim. Derim ki mesela... ...bu siyasi bir meseledir... ...dolayısıyla silahla değil de... ...barışçı yollarla çözülmesi lazım... P ...PKK ve Kürt meselesinden... ...bahsediyor... Bir süre önce hükümet de böyle söylüyordu. Burada PKK'ya bir eleştiri var. PKK'ya da bir eleştiri var aslında. Silahlı mücadele konusunda tekrar silahlı mücadele başlattığı için PKK'ya da bu akademisyenlerin çoğu eleştiri yöneltti. Dolayısıyla terör örgütü falan gibi iddialara biz gülüyoruz. Sadece gülüyoruz. Hiçbir hakiki taraf yok. Biz sadece ülkemizin demokratikleştirilmesi için risk almak gerektiğinin farkındayız. Bu riske alanlar artarsa ülke uçurumdan kurtulabilir. AK Parti'nin kendi etrafında da çok ciddi bir rahatsızlık var ama orada da itiraz kültürü yok demiş. Mithat Sancar'ın da işaret ettiği gibi meclisteki konuşmasında hiçbir itiraz gelmiyor, ses çıkmıyor yani. Yani şöyle diyorlar diyor Profesör Taşkın. Biz çok üzüldük yanlış bu doğru değil bir şeye yanlış diyorsanız ama bunu bir itiraz olarak ifade etmeniz eylem olarak ortaya koymanız gerekir. Dolayısıyla bu açıklamalar kamuoyu oluşturma anlamında olumlu ama bir sorumluluk ahlakı açısından yetersiz diye meseleye keskin bir teşhis koymuş yani sorumluluk ahlakı diye bir şey. Hükümete yakın 3 gazetelerin sadece yazarlarından 3 yazar bu duruma sessiz kalmamış. Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan biraz önce dediğim gibi şimdi tepeme attı. FETÖ ile ilgisi olmayan tertemiz insanlar ihraç ediliyorlar. Olamaz. Kim yapıyor bu temizliği diye sormuş. Erdoğan'ın altının oyulmasına bağlamış bu olayı. Cem Küçük'teki kişisel Twitter hesabından üniversiteden atılanların listesini inceledim. Çok sayıda haksızlık var. Bu işin içinde bir iş var. Paylaşımını yapmış. Türkiye Gazetesi yazarı Yıldıray Uğur'da İhraççılara tepki gösteren isimlerdenmiş. Twitter adresinden bir bildiri imzaladıkları için yılların akademiye vermiş İbrahim Kaboğlu. Yüksel Taşkın gibi hocaların üniversiteden atılması haksızlıktır diye yazmış. Marxist Oğuk'ta bu açıklamaları derlemiş. Evet yani peki bir yani yapılan tam siyasi tasfiye diyor Yüksel Taşkın. Keyfi yani hukuki değil hukuki olarak bunun mücadelesini her alanda vereceğiz zaten. Burada bir yargı süreci var mı sizin takip edeceğiniz sorusuna da var diyor. İdari mahkemeden başlıyorsunuz. Sonra bir komisyon oluşturdular. İşte o yedi kişilik komisyonu da konuşmuştuk. Hı hı. burada açık gazetede. Bu da demektir ki işi yavaş götürmek istiyorlar. Bütün bu prosedürleri işleteceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru var. O halde bir noktada sona erecek zaten. Bütün hukuki aşamaları değerlendireceğiz. Türkiye bir tür... Hukuk devleti olarak kalmak zorunda kalırsa biz bu davayı kazanırız. Ama hukuk devletinden uzaklaşılırsa yani bir diktatör, fiili olarak bir otokratik yönetim gelirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tazminat ödemek istemeyebilirler tabi bunlar da mümkün. Bunun hukuki olarak mücadelesini vermenin sonraki kuşaklar için bir görev olduğunu düşünüyoruz biz. Bizim bu mağduriyetlerimiz Türkiye'yi demokrasi haline getirecek. Bu bedelleri ödediğimiz için belki sonraki kuşaklar daha rahat edecekler veya kazanamazsak etmeyecekler diyor. Ama bunu yapmak durumundayız. Yurt dışına çıkmak ve yurt dışında bir üniversitede çalışmak gibi düşünceniz var mı sorusuna da kısa vadede yok ama orta vadede buradaki koşullara göre bir iki sene olabilir Yurt dışında yaşamak istemiyorum, dönmek istiyorum mutlaka ama bir süre biraz maddi ve psikolojik rahatlanma anlamında onu yapabilirim. Çok arkadaşımız o yapıyorum zaten diye bir başka yönüne değinmiş. Yani yaratıcı bir şekilde muhalefet etme imkanlarını zorlamak lazım Son olarak da Türkiye siyaseti açısından bu dönem nasıl bir dönem sorusuna da şöyle diyor. Reel sosyalizm 80 yılda çözüldü diyor Yüksel Taşkın. Kemalizm 30-40 yılda çözüldü. Siyasal İslam, İslam'ın bu versiyonu daha 20-25 yılı göremeyecek diye düşünüyorum ben. Çünkü Türkiye'nin kadim meselesi yanlış bir teşhis koydular meselesine. Türkiye'nin kadim meselesi güç ve iktidar paylaşmayı öğrenmek. Yani koalisyon yapmayı öğrenmektir. Kaplanın kuyruğunu tutamazsınız. Bu toplum artık merkeziyetçi şekilde yönetilemiyor. Ne yaparsanız yapın kriz doğuyor demiş. Dolayısıyla yanlış yoldan gidiyorlar. O yoldan çıkış yok. Bir İslami birikimi bu şekilde heba edecekler. Benim için sorun değil. Ben İslamcı değilim. Onlar İslamcı. İslamcılığı devletçiliğe yedeklemiş durumdalar. Ama buradan çıkış yok. Tarihi şanslarını heba ettiklerini düşünüyorum. Ama tabii biz zarar görüyoruz. Bütün toplum, herkes. Ama belki bunları da yaşamamız gerekiyordu. Belli bir süre sonra siyasal İslam'ın Türkiye'de hiçbir cazibesi olmayacak. Çünkü hiçbir projesi ve hiçbir yanıtı yok. Bunun yoğun bir biçimde anlaşıldığı bir dönem yaşıyoruz. Onlar açısından bir iflas aslında ama çok tahrip edici bir süreç tabii demiş. Buradan optimizm çıkarmayın. Hepimizi, bütün toplumu tahrip eden bir süreç. Ama siyasal İslam buradan asla kazanan olarak çıkmayacağım diye düşünüyorum diye demiş. Profesör Doktor Yüksel Taşkın Marmara Üniversitesi Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı eski başkanı ve birçok kitabı var. Antikomünizmden küreselleşme karşıtlığına, milliyetçi muhafazakar entelijansiya Sosyal demokrasi ve din siyaseti anlamak ve anlamlandırmak AKP devri Türkiye siyaseti İslamcılık ve Arap Baharı 1960'tan günümüze Türkiye tarihi adlı kitaplarında yazarı kendisi Doçeveli de Türkçe söyleşi yapan da Erkan şey Erkan Coşkun. Korkut Borat Abla'da ilginç bir şey var. Evet onunla alakalı ilginç bir şey var. Baskın bakıyordum şimdi. Baskın Oran biraz geçmişte paralellik kurarak Kendi başına gelenler üzerinden okumuş bu olayı. Soke söke dönecekler başlığına attığı yazısında kısa yazacağım demiş. Uzun lafa gerek yok. 12 Eylül askeri derbisi zamanıydı. Kasım 1982'de mülkiyeden yok kararıyla atıldım. Yardımcı doş ettim. Sarı zarf mülkiyenin kapısında elime tutuşturuldu. Açtım, avazım çıktığı kadar bağırarak tarihi sütunlu salonu inlettim. Söke söke geri döneceğim. Siz zarız, zarf almış mıydınız? Hayır, daha önce istifa etmiş Daha önce istifa etmiş Onu almamak için. Anladım. E, ve son, kendi başına gelenleri anlatıyor. Son olarak da diyor ki, dün Erdoğan rejimi, benim artık dün yazmış bu yazıyı, bir önceki günden bahsediyor. Erdoğan rejimi artık benim profesör olmuş asistanlarıma attı. Tek teselli mülkiyeli bir dekan tarafından değil, tıp fakülteli bir rektör tarafından attırılmış olmalarıdır diye parantez içinde yazmış. Evet, işte bir doktor zaten. Evet. Çok ilginç bir şey. Yani sosyal bilimler bütün e, Türkiye'nin en ayrıntılı siyasal ve anayasal tarihini inceleyen kurumunun başında bir tıp fakültesi doktoru var. Evet. Söyleyeceğim şudur diye yazmış baskın oran. Erdoğan rejimi sanıyor ki bu hocalar Geri dönmeyecek. Söke söke dönecekler. İşte şuraca yazıyorum demiş. Bakalım Eymiyaman, Beymeyeman Sebep olanlar çocuklarının ve torunlarının utançlarına ne yapacaklar? Şimdi onu düşünmeye başlasınlar diye yazmış. Yeter ki sabır, metanet ve mücadele. Bunlar rehberimiz olsun ve selam demiş. Unutmayın arkadaşlar söke söke döneceksiniz fakültelerinize diye de yazısına son vermiş. Bunu artı gerçekte yazıyor. Yeni yayınlanan, yeni yayınlanmaya başlayan internet sitesi. evet. Artı gerçekten aynı zamanda Sibel Hürtaş'ın da yaptığı bir mülakat var. O da gene Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin öğretim üyelerinden Profesör Doktor Korkut Boratav. Son kanun hükmündeki kararname ihraçlarına ilişkin olarak 1948'de babamı diyor. Türkiye'nin Türkiye'ni yetiştirdiği en önemli antropologlardan diyeyim. Ee, Pertem Naidi Boratav'dan bahsediyor babamı 1980'de beni iktisatçı Olarak kendisini Ve bugün de asistanımı üniversiteden attılar Her dönem biraz daha gaddarlaşıyorlar Şu anda yapılan 12 Eylül'den ve diğerlerinden de Daha kötü diyor ee, Ankara Üniversitesi'ndeki son asistanı Doçent Doktor Nilgün Erdem ve e, bu hikayede e, dikkat çeken taraf şu diyor Korkut Boratav her dönem biraz daha gaddarlaşıyor birçok arkadaşımın emeklilik hakları ile ilgili sorunları var bu insanlar yurt dışına gidemiyorlar pasaportları ellerinden alınıyor daha kötü olansa faal işbirlikçiler faal işbirlikçiler daha çok göze batıyor akademik çevrelerin faal işbirliği yapan unsurları biraz daha yüz kızartıcı bu dönemde demiş Akademisyen Nilgün Erdem'le de kısa bir konuşma yapılmış. Doktora tezimi bitirdiğim 2002 yılında asistan olarak üniversiteye devam etmem gerekirken <gülüyor> bu hakkım elimden alınmıştı diyor. O zaman Erkan İbiş rektör yardımcısıydı. Sonra asistan olarak okula tekrar döndüm diyor Nil <gülüyor> Nilgün Erdem. Bu kez de kanun hükmünde kararname ile atıldım. Ankara Üniversitesi bu konudaki istikrarını koruyor. O zaman rektör yardımcısı olan Erkan İbiş şimdi rektör olarak pervasızca akademik kıyıma devam ediyor. Bunların asıl sorumlusu İbiş'tir. Bu ihraçlarla açık bir şekilde ortaya çıkmıştır ki rektör İbiş bu işin sorumlusudur ve istifa etmelidir demiş. Evet çok çarpıcı bir çarpıcı ve sarsıcı bir mülkiye ve akademik baskı var deprem var. Mülkiyede ihraçların ardından 38 ders, 5 seminer ve 50 tez hocasız kalmış. Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ayhan Yalçınkaya ihraçların üniversiteye ve öğrencilere etkisini sıralamış. Verilen derslerde şunlar yapılamayan anayasa hukuku, anayasa hukukuna giriş, Sosyal bilimlerde yöntem, metodoloji, Türkiye'nin toplumsal yapısı, siyaset psikolojisi, temel haklar ve özgürlükler. Bunlara lüzum yok zaten değil mi? Yönteme özellikle. Yani hiç gerek yok yönteme falan metodolojiye. Modern Türkiye'nin inşası, bilim felsefesinden siyaset felsefesine, siyasal antropoloji böyle gidiyor. Çok sayıda ders yapılamayacakmış. Bunların yüzüm yok herhalde. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Bölümü, e, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünün durumu ise daha da trajik. Üçü profesör, 5 akademisyen ihraç edilmiş bu bölümden. Bu ihraçlarla toplamda 10 kişilik öğretmen, öğretim kadrosu olan bölümde 4 akademisyen kalmış. Bir önceki KHK ile ihraç edilen Süreyya Karacabey bölümün fiili olarak artık işlevini yürütmesinin imkanı kalmadığını ifade ederek BBC Türkçe'ye konuşmuş. Biz tiyatro bölümünde Barış Akademisyenleri olarak 6 imzacıydık. Geri kalan arkadaş, geri kalan arkadaş 5 arkadaşım da bugün ihraç edildi demiş. Bir ÖYP'li asistan, 3 profesör, bir araştırma görevlisi ve bir doktor arkadaşım da ihraçlarıyla beraber bölüm artık fiili olarak işlevini yürütmesine imkan tanımayacak bir noktaya getirildi demiş. Bütün eğitim şu anda durmuş durumdaymış. Oyunculuk ana sanat dalından üç ve yazarlık dalından bir akademisyen arkadaşımız kaldı ama onların da tüm bölümü yürütmelerine imkanın yok diye konuşmuş Karaca Bey. Bölüm arkadaşları arasında ihraçların devam, devamının beklediğini de söylemiş. Devamlı edebilir bu süreç demiş. Bizlerden sonra atılmayı bekleyen arkadaşların durumu da daha kötüydü. Arkadaşlarım atılmışken ben burada ne yapıyorum diyorlardı. Sıranı beklemek zaten öldürücü bir şey diye de konuşmuş. Evet üniversite ne demek yani Wikipedia'da de bakalım e, Platon ve Ariston'un hiçbir politik ve dini baskı unsuru olmadan öğrencileriyle felsefi tartışma yarattıkları ortamdan esinlenerek günümüze kadar evrensel ölçekte bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip kurumlar olarak universitas üniversite adını almıştır yani bir bütün demek bilgilerin bir bütünlüğü e, anlamına geliyor. Hem eğitim hem araştırma ve çeşitli dereceler verebilmek ve bu şekilde insanların bütünsel bir bilgiye ve eğitime sahip olabilmesini sağlamak için çeşitli dallarda e, ama pek bu mümkün olamayacak. Yani üniversite felsefi tartışma ortamında akıl sürecini duygusal sürecin önüne alarak kişilerin olayları görerek ve tartışarak farkına varılabilirliğini sağlayan ortamlardır diye tasvir etmiş. Ta ilk üniversite Konstantinopoli Üniversitesi İstanbul yani 425 yılında yüksek öğrenim kurumu olarak İmparator Naibi 3. Mikailis tarafından bir öğrenci loncası olarak kurulmuş Bugünkü anlamda ilk üniversitelere de ta Abbasiler döneminde Bağdat'ta rastlanıyor. Eski Yunan ve Roma dönemlerinde bazı yüksek eğitim ve öğretim teşkilatları olmasına rağmen bunların bugünkü anlamda üniversite niteliği yoktur. Ama böyle gidiyor işte asıl tabi batıda da, Bologna'da, Pavia'da, Ravenna'da ve Paris'te ilk üniversiteler uzun süre psikoposların kontrolünde kalmış. ...Bolonya Üniversitesi'nin rektörleri... ...öğrenciler tarafından seçiliyormuş. Nasıl? İlginç. Ee, öğrencilerde nasyon denen dört gruba ayrılıp... ...her grubun lideri rektörün yanında... ...yönetime katılırmış. Sonra Oxford ve Cambridge Üniversitelerinden sonra... ...14. yüzyıla kadar... ...çeşitli Avrupa ülkelerinde... ...üniversiteler kuruldu. Dinden bağımsız diyorsunuz öyle mi? Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı İlahiyat ve İslami İlimler... ...fakültelerinde okuyan öğrenciler başta olmak üzere... Bilgi, görgü, tecrübe, dini duygu ve motivasyonların arttırılmasına yönelik öğrencilerin özel umre turu düzenlemeye başlamış efendim. Turlar 6-7 gün sürecekmiş. Mekke'de kalış süresi 4-5, Medine'de 2 hmm, gün olacakmış. Güzel. Konu aklama 3 kişilik odalarda sağlanacakmış ve kişi başı 2250 liradan başlıyormuş bu ücretlerde. Aynı zamanda uçuşlarda Chopin Miles üyesi olma şartı da aranmayacakmış. Aranacakmış öyle yazıyor. Ne? Aranacakmış bir dakika ben, biz üçümüz bir araya getirirsek cebimizdekileri bir şey şopen mağazı alabilir miyiz bilmiyorum özellikle e, Türk Hava Yolları'nın da aynı şekilde devredilmesinden sonra evet. fonu e, varlık, değişmiş varlık Evet üniversiteyi kapatırken şöyle de diyelim üniversite konusunda o hiç kapanacak gibi değil ama Ümit Şahin programcı dostumuz şöyle bir kısa yazı yazmış ben şimdi ne yapsam, ben işte ne yapsam, kaç kere yalnız, kaç kere yalnız ama kaç kere yalnız, gene kaç kere insan olmalarımla diye edip Cansever'in ünlü şiirini, girişini yapıyor. Ne gelir elimizde insan olmaktan başka, ta 1961'de yayımlanmış, nerede Antigone kitabında. Ve şunu söylüyor. Yine arkadaşlarımızı onca değerli akademisyeni bilim insanını bir gece yarısı işlerinden, üniversitelerinden kopardılar diye yazmış e, yeşil, yeşil Gazete'de. Üniversiteler insandan ve doğadan yana barış isteyen, bilimsel düşünceye sahip çıkan insanlardan arındırılıyor. Oysa üniversite bunlardan başka nedir ki diyor. Ve Yapacağımız şey ne yapıyorsak daha iyi yapmak, ne üzerinde çalışıyorsak daha çok çalışmak, ne üretiyorsak daha çok üretmek, araştırma yapmak, rapor hazırlamak, yazı yazmak, medyada, sivil toplumda daha fazla yer almak, medyamız karartıldıysa yenilerini kurmak, kalanlara destek olmak, yeni dernekler kurmak, eskilerini canlandırmak, projeler üretmek, yeni fonlar sağlamak, Planladığımızdan daha fazla konferans, atölye çalışması, panel düzenlemek ve bütün bu çalışmaları mağdur edilen arkadaşlarımızla birlikte yapmak. Susup oturmamak ve arkadaşlarımızla dayanışmak budur. Gece yarısı kararnamelerinin üzerimizde yarattığı etkiyi çalışarak, birlikte üreterek dağıtabiliriz. Zaten amaç atılandan daha fazlasını sindirmek. Bunun sandıkları kadar kolay olmadığını gösterebiliriz diyor ve Edip Cansever'in unutulmaz şiirini dün geceden beri yeni bir şekilde anladım. İnsan olmanın ve direnmenin kaçınılmazlığı üzerine bir şiire dönüştü benim için bu dizeler. İnsan olmak her şey aslında. Korkusuyla, umuduyla ve en ağır şartlarda bir savaşta bile mesela insan olmaktan başka elimizden bir şey gelmez. Ve bu da az şey değildir diyor. Açık Gazete Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengi Akbolut ile Büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar Günaydın Bengi ve Fikret nasılsınız? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş, hoş. geldiniz. Nasıl olalım? <gülüyor> <gülüyor> Diyerek. <gülüyor> Laf olsun diye sordum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bir şey demedim. Ee, biz yine alternatiflerden bahsetmeye devam edeceğiz. Bugünlerde de e, bazen artık anlamsız kaçtığını düşündüğümüz zamanlar da olsa aslında bugünlerde belki de konuşmayı düşünmek lazım. Alternatifleri. Evet. Ee, i̇ki hafta önceki programda Yunanistan'daki e, özellikle Kriz sonrasında çıkan dayanışma pratikleri ve bu pratiklerin üzerinden örgütlenen ekonomik örgütlenmelerden bahsetmiştik. Viyome'den ee, bahsettik. Ondan sonra bir takım e, işte sağlıkla ilgili özellikle <gülüyor> özel örgütlenen e, dayanışma eczaneleri, hastaneleri ve klinikler alımından bahsettik. <gülüyor> Bugün e, aynı şekilde bahsetmekten devam edeceğiz. E, Şimdi İnanistan'da belki bahsettiğimiz diğer örnekler işte Arjantin'deki işgal fabrikaları ve Mondragon Cooperative alından farklı olarak e, bu tür dayanışma ekonomilerinin ya da alternatif ekonomilerinin örneklerini nasıl diyeyim imalat sanayinde e, daha fazla yani imalat sanayinde değil daha fazla servis yani hizmet sektöründe görüyoruz. E, bir yandan da işte işte gıda, gıdanın örgütlenmesi, gıdanın dağıtılması veya sağlık hizmetleri ya da altyapı hizmetleri gibi aslında krizle çöken bir takım hizmetlerin yerine insanların özel dayanışma örgütlenmeleri koymaları çok daha yaygın olarak bir insanla Bir de tabii şey geçen. değil mi? Özellikle serviste neoliberal politikaların etkisi çok daha fazla oldu. Aynen. Yani eskiden daha hak temelli giden bir çok servis e, neoliberal politikalarla birlikte e, bir fiyat karşılığı satılmaya başlandı. Aynen. Hani Bunu kimin yaptığından bağımsız olarak kimi durumlarda devlet bu işi üstlendi dünyada, kimi durumlarda evet. özel kesim üstlendi. Ondan bağımsız, eskiden hak temelli olan servislerin bir kısmının e, artık e, evet. parayı veren düdüğü çalar mantığına dönüşmesi söz konusu. Evet. Dolayısıyla bu alanlarda çıkmasının da ayrı bir önemi Emin, evet, aynen. Ee, bir yandan şunu tabii, özellikle mesela sağlık konusunda Fikret'in söylediği çok doğru. Ee, zaten e, bir yerde işçi olmak ya da istihdam ediliyor olmak üzerinden verilen e, işte sağlık sigortası ve sağlık hizmetlerine erişim e, büyük bir işsizlik e, ve ile beraber krizle beraber zaten işte yani nüfusun üçte biri, üçte birinden fazlasının sağlık hizmetlerine erişiminin olmadığı bir e, döneme giriliyor bunun sonrasında böyle bir örgütlenme çıkıyor. Şurada <gülüyor> belki şunu e, vurgulamakta fayda var. Aslında e, yani şimdilik devlet yok ya da bu hak temelli devletin bize sunduğu hizmeti yok. E, biz şimdilik bunu kapatalım kendi kendimize gibi bir yardım e, gibi değil. E, bu boşluk e, devletin suçu ve zaten biz kendimizi öz örgütlemeliyiz bu alanı diyerek. Yani devleti geri çağıran değil, e, hakikaten vatandaş e, örgütlenmesine dayanan e, ve sonradan da devletin buraya müdahalelerine karşı da ayakta duran e, bir yapılanma <gülüyor> burada özellikle hizmet sektörü e, açısından e, iki yani birkaç örnek var önemli olan atık atık atık yönetimi e, enerji ve özellikle su konusunda e, Özelleştirme karşıtı başlayan hareketlerin aslında bir alternatif özellikle vatandaş örgütlenmesiyle bunların yönetilmesine dair e, evrildiğini de görüyoruz. E, bu bağlamda e, yani özellikle Atina ve Selanik'te çıkan e, bir takım hem atık yönetimi kooperatifleri, e, yani kimse artık atıkları toplamıyor ve geri dönüştürmüyor olduğu için vatandaşların yaptığı e, hem de... E, daha e, işte, su ile ilgili özellikle mesela Selanik'te çok e, heyecan verici bir e, şey gördük hareketlenme. 2007 yılından itibaren Selanik'in su ve kanalizasyon işletmelerinin özelleştirilmesi e, gündeme geliyor. E, ve 2007 yılından itibaren bu özelleştirilen, bu da bence ilginç bir nokta, özelleştirilmesi planlanan e, Eyat yani İSKİSİ, <gülüyor> Selanik'in e, işçileri yani işten çıkarılacak olan işçilerle kentliler beraber bir mücadele yürütmeye başlıyorlar suyun özelleştirilmesine karşın. Önce bu bir özelleştirilmemeli ve kamuda kalmalı e, olarak ilerleyen e, hareket. Daha sonra bir yani kooperatif kolektif su yönetimi olmalıya doğru evriliyor ve yaklaşık 50'ye yakın... E, Vatandaş Mahalle İnisiyatifi var bu konuda çalışan. Yani oluşuyor o dönemde. Ee, ve daha sonra bunlar Sosnetovero yani su, herkes için su, herkesi su hareketi içinde koordineli devam etmeye başlıyorlar. Burada ortaya çıkan heyecan verici bir aslında teklif ya da talep gelişti. 136 K-136 hareketi <gülüyor> ee, onların e, dediği şey e, hani bu özelleştirilmesinin ötesinde e, suyu yönetme hakkı insanlarda olmalı. Ve Selanik'teki tüm haneler e, bu özelleştirme ya da işte ihaleye girecek olsa ve e, kar amacı gütmeyen bir kooperatif kurularak suyun yönetilmesi yönetimine geçilecek olsa işte her hane hane başına 136 avro ödenirse bu tür bir şey e, yapılabilir diyerek e, uzun süre e, bu mücadele yapıyorlar. 2014'e kadar 2014'te e, ihaleye girmeleri bir şekilde engellendi ve sonuç olarak yapılmadı ve özelleştirildi. Ancak çok böyle aslında heyecan verici bir takım inisiyatifler oluştu o esnada yani bir, bir devletin yaptığı referandum sonra bir vatandaş referandumuyla aslında suyun üzerindeki yani sadece devletin yollarıyla değil bir öz örgütlenme yoluyla doğrudan demokrasi yoluyla su konusunda ne diyoruz bizi hem örgütleyip hem de onun o sırada oluşan ağlar üzerinden de yani biz neden kendimizi yapmayalım ki bu işi diyerek ortaya çıkan bir hareket. işte buna benzer enerji kooperatifleri yani enerji üyelerin enerjinin nasıl yani mahallenin bütün her, yani mahalledeki herkes mesela o enerji kooperatifleri mi oluyor ve enerjinin nasıl dağıtılacağı, nereden alınacağı vesaire gibi kararları kendilerinin verdikleri, fiyatlamasını kendileri yaptıkları aslında 4-5 tane örnek var. Aynı şekilde atık yönetiminde de var. Ee, bunlar daha çok işte e, Fikret'in dediği gibi yani hizmet sektöründe faal olan ve daha önce verilmiş olan altyapı hizmetlerini ve belli bir altyapıyı da kullanarak e, ortaya çıkan kooperatifler. Ee, bunun dışında e, işte bir takım yine hizmet sektöründe diyebileceğimiz özellikle kahve ve restoranlar yani yine gıda konusunda çalışan Ondan sonra bir takım geçen programda da bahsetmiştik. Dayanışma manavları ya da dayanışma, yani toplumsal manavlar dayanışma marketleri, bakkalları diyebileceğimiz. Bir de medya konusunda, geçen program yine bir gazeteden bahsetmiştik. Buna benzer işte mesela siyasi dergiler var. Bunların arasında mesela Atina'da olan Pakaki kahvesi. Finans olarak da en e, belki başarılı bu tür dayanışma e, ekonomisi örneklerinden bir tanesi. Sekiz kişi tarafından kuruluyor aslında orijinal olarak. Dört sene içinde on bir kişiye çıkıyor üye sayısı. E, bir takım yani normal bir kahvede yapılabilecek her şeyin ötesinde politik dayanışma içinde diğer dayanışma ağlarıyla da yani mekanını kullandırıyor. E, bu tür dayanışma etkinlikleri için ya da politik etkinlikler için e, destek veriyor. E, tamamen yatay olarak karar veriyor üyeler ne yapılacağına, nereden mal alınacağına, işte fiyatların ne olacağını vesaire. Bunun dışında e, herkes günde 8 saat en fazla çalışıyor. Daha fazla çalışılmasını e, toplu yani oylaşma yoluyla, konsensus yoluyla e, daha fazla çalışılmasına karşı karar vermişler çünkü. İş e, her şey değildir. E, burada çalışanların başka toplumsal ve politik etkinliklere katılmak için akdo olmalıdır diyorlar. Haftada en fazla üç gün, en e, pardon en az üç gün, en fazla da beş gün çalışılması na karar vermişler. İşte bir rotasyon yoluyla e, iş bölümü yapılıyor. Herkes her işi yapıyor yani bir noktada belki. Fakültenin birkaç program önce bahsettiği bahro şeyinden düşünürsek, yani bir kooperatif yapının içinde iş bölümünden dolayı olan oluşabilecek yararşilere karşı da bir önlem olarak bunu yapıyorlar. Pagarkinin şey tarafı yine ilginç bir tarafı, mesela o ay ya da o hafta çok fazla para kazanmış da olsalar şeyi ver saatlik ücretleri değiştirmiyorlar yani ne varsa bölüşelimdense saat başı sekiz avro gibi fix bir ücret tak anlaşmışlar işte çalışma saatleri de belli ona göre maaş veriyorlar onun dışında kalan artı değer bir rezerv fona konuluyor bu rezerv fon işte ne bileyim izin durumlarında kullanılması için hastalık ya da doğum izinlerinde ee, yine çalışanların desteklenmesi için kullanılıyor. Ya da işte başka dayanışma etkinliklerine aktarılabiliyor. <gülüyor> ee, buna benzer başka bir sürü aslında dayanışma kahvesinden bahsedilebilir. Ya da yani kooperatif olarak işletilen e kahvelerden. Anfalov e diye bir e aylık çıkan e şey var mesela siyasi e dergi. Ee, bunun da 4 kişilik bir çekirdek ekibi, yaklaşık 14 kişilik de bir muhabir ekibi olan, e, kooperatif olarak, kolektif olarak işleyen bir e, dergi. Derginin gelirinden gelen, e, satışından gelen gelir bütün e, üyeler arasında paylaşılıyor. E, yine neredeyse eşit, yani herkese eşit ücret verilen, e, yani mutlak eşitlikçiliği benimseyen bir, bu çekirdek kadro İdari işleri de yaptığı için onlara bir miktar daha fazla ücret verilmesine karar verilmiş ama... E, ...bunun dışında bir hiyerarşi oluşturmamaya çalışıyorlar. E, ve yine Atina'da belki en büyüğü diyebileceğimiz e, bir e, dayanışma ticaret habı ya da işte dayanışma bakkalı... E, ...sadece küçük üretici ve e, örgütlü üreticinin mallarını satıyor ve sadece küçük esnafa ve bireylere satış yapıyor. Yani kesinlikle süpermarketlere ya da büyük şirketlere satış yapmama prensibini şey yapmış. Genel gidişat nasıl? Yani işleyiş anlamında başarı Başarılı mı? mı? Evet. evet onu yani bir değerlendirmek nasıl? O olacak? konuda aslında yani bu bahsettiğimiz işte medya konusunda bahsettiğimiz iki örnek gayet başarılı gidiyor. Yani bunun başarılı gidebilmesinin büyük nedenlerinden bir tanesi e, belki Türkiye'deki gibi bir zaten medya alanında baskının yani doğrudan siyasi baskının e, var olmaması. Bunun yanı sıra e, zaten insanların medyaya güveni kalmadığı için bu süreç içinde gerçekten bu tür özel e, sermayeyle bağı olmayan, ...medya mecralarının zaten büyük bir talep olması. Ee, yani kimse çok zengin olmuyor bu kooperatiflerde çalışarak... ...ama e, en azından e, güvenebilecekleri bir gelir oluyor. Ee, hmm. Yani bu açıdan e, şey yok. E, tabii yani kapananları anlatmıyoruz biz burada... ...ama yine de şu var ki e, birçok... E, şey e, bu tür yani özellikle hizmet sektöründe olan e, işte restoran, manav e, işte altyapı kafe gibi e, bunlar ayakta kalıyorlar bir şekilde. E, i̇şte karı çok aşırı etmiyorlar ama işte ayakta da kalıyorlar birkaç tanesi ama gayet hani başarılı mali açılan başarılı olup büyümeyi de başarıyor. E, şey Tabii tabi burada herhalde bu birimlerdeki karar alma süreçlerinin katılımcı ve şeffaf ve demokratik olduğunun altını bir kez daha çizmek lazım. Yani sonuçta biraz herkesin erişi yaptığı bir ortamda kararları eğer birileri alıyorsa orada ciddi bir sıkıntının çıkacağı Aynen. açık. Dolayısıyla olay sadece iş yükünün elden geldiğince adil olarak dağıtılmasıyla sınırlı değil. Aynı zamanda hem kendi iş örgütlenmeleriyle ilgili olarak hem e, o birimin ileriye yönelik olarak yatırım mı yapacak, Hı -hı. işte başka bir alana mı kayacak, Hı -hı. ne yapacak, evet. ne edecek, ana politikası ne olacak? Ona dair kararlarında yine birlikte evet. oy olması. Bu aynı zamanda e, çok da ciddi bir aidiyet duygusu tabii geliştiriyor Aynen. insanlarda ve e, yani ana akım iktisadın bu tür yapılara karşı getirdiği eleştiri. Aa, herkes mi e, her, şeyi. E, her şeyi yapıyor ve dolayısıyla herkes mi toplanan paradan pay alıyor? Ha bu gibi durumlarda e, verim olmaz. Verim olmaz. İnsanlar e, tembellik yapar, e, fazla miktarda Kalbim olasına çıkar, çok sık hastalanır, işe gelmez vesaire. Nasıl olsa bu iş bölünüyorsa sonuçta, yani 10 kişinin yapacağı bölünüyorsa e ben yapmasam da yani sonunda 9 kişinin yaptığının 10'a evet. bölünmesinden bana gelecek olan e, neyse e, fayda e, yeter bana ben tembellik yapayım. E, tabii herkes böyle düşünürse o zaman sistem çöküyor. Yani ana akım iktisadın Hı. olaya bakışı böyle. Bunu kırmanın yolu da arkadaşlar biz birbirimize amiyane tabirle madik atmayız. Çünkü biz buranın birer parçasıyız duygusunun gelişmesi ve bunun politik altyapısının oluşturulması. E, bu doğru. doğru. Bunun üzerine ayrıca şöyle bir şey söylemek lazım. E, i̇şte ana akımın neden ya da yani ana akım aslında iktisat dediğimiz şey bugün yerleşmişti fikir yani herhangi bir sokakta da konuşacağımız insan ya kooperatif işlemez neden abi yani kimse çalışmaz ki yani o zaman der bize. Patron yani, lazım. Patron lazım ki işte kafasına vuracak ve çalıştıracak. Yani bu aslında sadece böyle bir iktisadi teori değil yani gerçekten. Patronluk sistemi. Diyorsun. Aynen, aynen. Yani ve insanlar bunu ben de patron olmasa çalışmam diyecek kadar da aslında içselleştirmiş durumdalar ama yani hep aslında vurgulaya geldiğimiz bu örnekleri çalışırken anlatırken tam tersine insanlara aslında karar verme süreçlerinin içinde oldukları zaman işi sadece birine para kazandırmak için değil yani başka bir nedenle yani hem kendilerine tamam para kazandırmak için ama bir yandan da daha farklı bir iş artık çok daha sahiplendikleri ve bir meslek olmanın para kazanma aracı olmanın ötesinde bir ortaklık, bir müştereklik aslında bir müşterek zenginlik yaratan bir şey olarak görmeye başlıyorlar ve çok daha zaten şey yani yine deyim yerindeyse dört elde sarılarak etmişlerine evet, yani çalışıyorlar. Yani bu müştereklerin trajedisi denen <gülüyor> hikaye Aynen, pek doğru değil yani. Bir anlamda bunu da aslında yine çok ana akım iktisadın biraz görmeye başladığı şeylerden bir tanesi de ee, i̇şin nasıl örgütleneceği, kimin kaç saat çalışacağı ya da işte o işin tam olarak nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili aslında işletmenin içinde verilen kararları. Çalışanların kendisi yani o kararlardan birebir etkilenecek ve o üretim yapan insanlar verdiği zaman zaten daha doğru kararlar veriyorlar. Yani abi o makine 8 saat çalışmaz mesela <gülüyor> 6. saatte o çok ısınıyor o yüzden bu shiftleri 6 saatlik yapalım. ...demek gibi... ...yani çok daha tırnak içinde... ...verimli kararlar da e, veriyorlar... E, ...ve bir ikincisi... ...yani bu kararı biz beraber verdik... ...bu kadar çalışmaya beraber karar verdik... ...ben yani o yüzden niye yani... hani ...şimdi altı saat çalışayım dedik... ...altı saat çalışayım ben yani... ...başkası demedi bana bunu ben karar verdim... ...buradan yani, tembellik yapmaya çalışmayayım... ...diye de zaten kararları da... ...daha bağlı hissediyorlar... ...yani böyle bir tarafı var... E, Sadece belki hani soyut anlamda baktığımızda bile yani bu tür alternatiflerin çalışma ihtimali daha yüksek. Öte yandan şimdi Atin özellikle Yunanistan bağlamındaki belki örneklerin daha çok e, ayakta kaldığını ya da e, başarılı olduğunu bu kadar e, işte çiçeklenip açtığını görmemizin nedenlerinden bir ikincisi aslında Yunanistan'da bu tür alternatifleri... E, In, ...inisiyatifini alan... ...en başta örgütleyicisi olan... ...insanların çoğunun bir sol geçmişi var... ...yani sol ya da anarşist bir geçmişi var... ...zaten e, bu tür alternatiflere... ...çok açıklar o işin nasıl... ...yani o örgütlenmeyi nasıl yapacaklarını... <gülüyor> ...işte ne bileyim... ...kararlarının yataycılıkla... ...yani yatay bir şekilde alınması... ...prensibinin en başta belki... E, ...işte şey yapılması, benimsenmesi... ...bir de bu politik geçmiş ve... E, ...o mirasla da ilgili bir şey... Sendikacılar yapmıyor mesela bunu aslında. O daha ana akım sol örgütlenmenin de dışında kalmış ama o şeyi olan kültürü ve mirası olan politik kültüre sahip insanlar başı çekiyor. Bir ikincisi de belki daha fazla mali başarısı açısından önemli olan işte hizmet sektöründe görmemiz bunların aslında çok şaşırtıcı değil. Yani Gidip bir ağır sanayi ya da işte beyaz eşya üretme falan gibi en başında çok ciddi sermaye gerektirecek, o yüzden de çok ciddi bir para birikimi gerektirecek sektörlerde değil bu insanlar aslında yani bir kahveyi çalıştırmak ya da bir işte var olan bir altyapı sisteminin yönetimiyle ilgili bir kooperatif oluşturmak. Ee, en başta çok fazla para e, koymayı ya da çok fazla borçlanmayı çok gerektirmiyor. Evet. Ee, aslında ama bu e, bir de e, şey açılım e, diyebiliriz. Sonuçta e, işte biz alternatif ekonomiler, dayanışma ekonomileri derken böyle çok zor. Mesela Türkiye için bile düşünürken çok nasıl olur ki işte falan diyecek şeyler değil. Aslında ne bileyim bir tasarımcıların yan yana gelip bir kooperatif oluşturması ki bir sonraki programda büyük ihtimalle ancak bahsetmeye vaktimiz kalacak. Barcelona'dan bahsedeceğiz ve özellikle mesela mimarlık, tasarım, yayıncılık gibi yine aslında araştırma işletmeni... şirketini diyelim. Araştırma şirketi. Portekiz'den bir Portekiz'de bir araştırma kooperatifi. Evet. Ee, yani burada asıl değeri üreten insanların kafa gücü, e, bağlantıları, yaratıcılığı, entelektüel birikimi gibi zaten parayla alınmayan ve o sırada onlarda birikmiş olarak bulunan tırnak içinde sermaye ise e, ve yani o tasarım yapmak için senin bir bilgisayara ihtiyacın varsa, koca koca makine almaya ihtiyacın yoksa mesela e, bu tür kooperatifleri başlatmak ve yürütmek daha kolay oluyor. Ki Türkiye'nin de aslında yani ekonomik olarak inşaat ve enerjiyi tabii bir tarafa bırakırsak hizmet sektörünün ne kadar büyüdüğü ve ekonomik değer yaratmada değer miyim de yine de yani ekonomik büyümedeki şeyine baktığımızda yani gayri safi milli hasıla içindeki payına baktığımızda ciddi bir yer tutuyor. Hizmet sektöründe kooperatifleşmeye gitmenin aslında önünde çok az engel var yani. E, mevzuat engellerini falan bir tarafa bırakırsak e, hemen yapılabilir ve çok da güçlendirici hatta verimlilik katıcı bir e, örnek bile olabilir. Yani evet burada diyorum. mevzuat engellerini de tabii hafife Yani K136'da örneğinde olduğu gibi bir engelleyici evet. şey yapılabilir müdahalelerde bulunabiliyor ama Asıl engel herhalde zihni yani. Zihni. Evet. Değil evet. mi? Onu aşınmak bunu ancak baba sermayedarlar yapar falan anlayışı var. Değil mi? Evet ve yani teker evet. tek tökezleyeceğiz ve işte bu alternatif yani bu işin şey tarafı bu alternatifleri hayata geçirecek özneler kadar o aslında özneleri izleyen ve değerlendiren e, uzman yani bu uzmanlık taslayan soldan da konuşan insanlarda da var yani böyle bir yani kötü bir yani çok pesimist ve aslında altı dolu olmayan yani, alternatif, yani kapitalizm o kadar güçlü ki biz buna alternatif bir şey yapamayız yani alternatif dediğimiz şey alternatif olarak kalır ve başarısız olur diye görme. Evet, zihniye engelden de onu kastetmeye evet. çalışmıştım zaten. ve neredeyse yani aslında bu alternatifi destekleyeceğini düşündüğünüz insanların o alternatifin e, tökezlemesini arzular hale geldiğini bile görüyoruz e, ama bunun yerine e, yani kapitalist şirketler de batıyor yani <gülüyor> büyük ihtimalle alternatiflerden daha çok batıyorlar onlar da tökezliyorlar ve onları da ayakta tutan başka bağlar ve ağlar var yani bir alternatifi de ayakta tutacak dayanışma ağları ve başka bir kültürü de oluşturmak aslında bize düşüyor demek lazım. 9.31 olduğu için ben evet. susuyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi konuşmaya devam, devam ediyoruz. Ediyoruz, evet. ediyoruz. Evet. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Açık Gazet Just another memory Or just another lovely song It's in my heart to linger on Your lips are so tender Your heart is beating fast When surrender. the lovely song that's in my heart to linger on Your lips are so tender Your heart is beating fast Loni Johnson dinliyorduk blues ustalarından birisi Alonzo Johnson ama Loni diye biliniyor. 1899 8 Şubat'ta doğmuş, dün kutlamış olduk. Bir gün gecikmiş olarak kutluyoruz yani. 1970'de de hayata veda etmiş Amerikalı blues ve jazz şarkıcı, gitarist ve şarkı yazarı jazz gitarının bu jardaki rolü üzerinde de önemli bir <gülüyor> etkisi olmuş. Hatta ilk gitar solularını da tek e, tek telli gitar solularını da başlatan adam olarak biliniyor. Ona da bir günaydın demiş olduk. Açık radyoda, açık gazetede. Saat 9.30-8 dakika geçerken tekrar açık radyoda konuşuyoruz. Bu şeyden bahsederken, akademinin ölümünden önemli şeyler de var. Yani akademinin katledilmesi, ölümü dememek lazım belki. Ee, çeşitli tepkilerden bir tanesi de Cem Yılmaz'dan oyuncu. Memleketin kıymetli birçok fakültesinde öğretim görevlisi kalmaması pahasına yapılan ihraçlar pek bir adaletsiz, üzgünüm çok yazık. Okumuş insan bir komedi filminde bile olmaz şekilde alaya alınıp yerden yere vurularak memleketimize bir fayda çıkacağını sanmak ayıptır. Sevgili troll kardeşim senin benim sucu bucu yapmaya şucu bucu yapmaya kabiliyetin yetmez işine ekmeğine bak memleket sevgisini senden öğreneceğiz öğrenecek değiliz diyor. Aynı zamanda Levent Üzümcü, Emrah Serbest Ahmet Mümtaz Taylan ve Şeh Suvar Aktaş gibi pek çok isimde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunarak bu durumu e, kınamışlar, protesto etmişler. Akademisyenlerin ihracını kıyım olarak nitelendiren sanatçılar, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümündeki ihra ihraçların Sonunda işlefsiz bir hale geldiğinden de bahsetmişler. Bu onun altını çizmişler. Evet tekrar şeye kısa bir dönüş yaparsak Ümit Şahin'in de söylediği şey şuydu Yeşil Gazete'de. Ben akademisyen değilim ama hayatımın her aşamasında bilimle politikanın ve aktivizmin kesiştiği yerde oldum diyordu yazısında. Üniversiteden ve arkadaşlarımdan öğrendiğim şey bilimin ve akademinin muhalif olduğudur. Şüphe bilimin ön adıdır. Eleştirel düşünce olmadan bilim yapılamaz. Eleştirmeden, itaat ederek üniversite kadrolarına doldurulanlar yüzünden Türkiye'deki üniversitelerde öğretim kalitesinin, bilimsel araştırmanın, yaratıcılığın geldiği yer ortada. Gerçekten de ha bire başta hürriyet olmak üzere çeşitli gazeteler pompalıyorsa da Türk bilim adamları, iş adamları şunları yaptı, bunları yaptı diye pek öyle Nobellik bir durum olmadığı gibi tam tersine geriye götürecek de pek çok şey başta e, evrim kuramı olmak üzere onları arka plana atmak bir durum da idiler. Şimdi de ideolojik bir tasfiye kampanyasıyla kalan son gerçek bilim insanları da üniversitelerden atılıyor. 12 Eylül'ün 1402'liklerini misliyle aşan bir cadı avı bu dedikten sonra da ee, yapacağımız şey ne yapıyorsak daha iyi yapmak, ne üzerinde çalışıyorsak daha çok çalışmak diye devam ediyordu. Susup oturmamak ve arkadaşlarımızla dayanışma budur diyor. Aynı zamanda resmi gazetede geçtiğimiz akşam geçtiğimiz günün akşamında yayınlanan bu kanun hükmündeki kararname ile ihraç edilen 4464 memur arasında Fazıl Say ve Genco Erkez ile birlikte Nazım Oratoryosu'nu gerçekleştiren orkestra şefi Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı ile aynı ekipte bulunan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası keman sanatçısı Filiz Özsoy'un da bulunduğu öğrenilmiş. Fazıl Say'dan da tüm sanatçılara çağrı var. Dayanışma içinde olalım. Dün Fazıl bugün İbo yarın sen demiş. İlk kez birbirimize tutunalım. Kurumlar, orkestralar, korolar devlet sanatçıları ifadelerini kullanmış. Sosyal medyada yaptığı açıklamasında beraber yurt içi ve yurt dışında 200-300 konser verdik demiş. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi müzisyenlerinden şeflerinden biri olan İbrahim Yazıcı. 35 yıllık dostum ta Ankara konservatuvar yıllarımızda 80'lere kadar uzanıyormuş dostlukları. Aynı odalarda çalıştırdık çalışırdık demiş. Çok barışçı mülayim kimseye zarar vermemiş bir insandır. Sosyal medyada yazdığı çizdiği yazılar olmuştur ama bunları sert sivil yazılar hiçbir zaman olmadı demiş. Fazıl Say. Buradan bütün müzik camiasına da sesleniyorum. Birbirimize yardımcı olalım. Dayanışma içinde olalım. Evet. Şey çok önemli burada. Çünkü esas itibariyle bu dayanışma olmadığı zaman yani özellikle de mesela sanat gibi alanlarda tek adam yönetimine karşı otoriter, otokratik yönetimlere karşı Dayanışmanın ve bir mücadele örgütlemenin en önemli yollarından biri de sanat, edebiyat gibi faaliyetleri eskisinden de daha yoğun çözebilmek. Fundanır Öztürk'ün BBC Türkçe'den de YÖK basın müşaviriyle yaptığı görüşme de ilginç. Şener Aslan şey demiş BBC Türkçe'de ki mülakatta biraz sinirlenmiş soruları da ama olsun hmm. kendine cevap vermiş. İhraçlara yönelik tüm inisiyatif üniversitelerdi. Kişileri üniversiteler belirliyor ve yükün bunlarla ilgili bir takibi yok demiş. Ee, so şunu söylüyor mesela BBC Türkçe diyor ki KK ile çok sayıda akademisyen ihraç edildi deyince çok sayı derken 330 değil mi? Bu KHK'da diğer kurumlar içindeki en az sayı çünkü diye yani üniversiteyi de bir, genel olarak fazla bir evet. kıyım yok demeye getiriyor. Ve peki fazla bir sayı değil mi diye sorunca da bizim için bir akademisyenin ihracı bile fazla keşke hiç olmasa gibi son derece diplomatik bir cevapla atlatmaya çalışmış. Bununla doğru sinirleniyor ama yani ve şey demiş, ihraçlar noktasında tüm muhatabın yok değil, üniversiteler olduğunu söylüyorsunuz diyor. E, ve cevap olarak da e, soruya, bu soruya cevap olarak da diyor ki e, hem e, yani üniversitelere dokunmayın, yok üniversiteleri özgür bıraksın diyorlar. Hem de yok neden üniversiteleri denetlemiyor diyorsunuz. E, bir son dönemde yapılan soruşturmaların ve ihraçların Hepsinde inisiyatifi üniversitelere bıraktık. Siz tekrar konuyu dönüp dolaştırıp yöge çevirmeye çalışıyorsunuz. Size bütün sürecin üniversitelerde ilerlediğini anlattım. Açıklamam bu kadar demiş. Bitirmiş. Her tarafta küçük generaller olduğunu da görmekteyiz. Ama geçelim şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde olup bitenlere hem de Pompeo gelirken çok uygun gelişmeler var. Bir de Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş. Bu telefon görüşmesinin ardından Rakka'da Rakka operasyon konusunda işbirliğine gidileceğinden bahsediliyor. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin. Daha önce zaten isteği basın karşısında da dile getirmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Trump'la telefonla görüşmek istediğini söylemişti. Bu isteği kabul görmüş herhalde. Bir telefon görüşmesinin ardından bak CIA Bakanı'nın CIA başkanı. Başkanı'nın özür dilerim gelişine karar verilmiş. Böyle bir ziyarette bulunacakmış şimdi. Evet. ilk yurt dışı ziyaretini bugün Türkiye etkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edeceği kaydedilmiş Anadolu Ajansı'nın haberi bu Mümin Altaş muhabir. Fakat şeyden pek bahsetmiyorlar. Ne Anadolu Ajansı ne de diğer bu şey gasterleri, ee, yani iktidarı destekleyenler. Pompeyo'nun kim oldu? Bu guan, işkence seven bir adam. Ee, waterboarding denen böyle boğda boğma yöntemi, ee, havlu sararak filan yani insanları ölümcül bir hale getirmenin filan çok işe yaradığını söyleyen adamlardan bir tanesi onun başında gelen birisi Mike Pompeo ve çok zor oldu onayı da epey karşı çıkanlar oldu hatta Guantanamo ile ilgili de bir şey anlatayım bir aralar yakından takip etmeye çalışıyorduk açlık krevleri yapılıyordu orada korkunç insanlık dışı muameler hatta şey de oldu cinayet de işlendi yani yöneticiler tarafından Amerikan askerleri tarafından söyleniyordu ...gidip görmüştü... ...2-3 sene önce... ...Pompeo ve... E, ...ben bayağı şişmanlamış da gördüm onları... ...gayet iyi diye... ...zorla besleme e, yöntemleri... ...boğazlarından boru sokuyorlardı... ...hatırlayacaksınız... Hı. ...böyle bir adam geliyor... ...bundan pek bahsedilmiyor yalnız... ...Siyahi Direktörünün... o şeyinden... ...şimdi öte yandan şeye geçelim Amerika Birleşik Devletleri'nde indivisible guide diye bir şey başladı yani bölünmez bir rehberlik Trump yönetimine karşı ülke çapında bir gösteriler dizisi yapılıyor ben mesela Tom Engelhart Tom Dispatch diye çok önemli bir internet sitesinin de uzun süreden beri yazarlığını ve editörlüğünü yapan aslında asıl işi de editör olan Tom Englehart demiş ki tekrar on yıllardan sonra Vietnam yıllarından beri yapmadığım şeyi yapıyorum siyasi bir o, o, politik bir organizasyon içinde değildim o yıllardan beri ama Bakın, <gülüyor> affedersiniz, ee, tek bir artık her şey riskte. Yani elimizde, avucumuzda olan her şeyi koyalım. Çünkü ya şimdi ya hiç demiş. Yani hem şeyler var, mesela bu göçmenleri yasaklama, hem duvar, Meksika duvarı var, hem eğitim ve sağlık sistemini tehlikeye atıyorlar. Hem iş istihdam meselesi yaşanabilir bir gezegen tamamıyla hükümete de insan halk için çalışan bir hükümet eksikliği falan hepsi birden tehlikede diyorlar. Ve dolayısıyla da büyük bir mücadele başladı. Hı hı. Trump faşizmine karşı diyebiliriz. Trump usulü Amerikan faşizmine karşı. Bunlardan en önemli olanlardan bir tanesi de şeydi e, Standing Rock Sioux kabilesinin su diyorlar onlar e, bu üç buçuk hatta dört milyara yakın maliyeti olan dolar olarak söylüyoruz şey meselesi Standing Rock dikilen kaya e, kabilelerinin karşı çıktı. Büyük bir petrol boru hattını tekrar inşa etmeye devreye sokacağını da kesin olarak söyledi. Çünkü zaten Trump'la bu şirketin sahibi CEO'su yöneticisi baş yöneticisi arasında yakın bir kimin eli kimin cebinde belli değil bir ilişki var. Yatırım karşılıklı birbirlerini destekliyorlar yatırımlar. Bu işe girme durumuna ...dalmış vaziyetteler... ...fakat yerlilerle yapılmış... ...demokrasi inavda yapılmış... ...konuşmalar vardı... ...ve çok... Yani ...bu bizim son şeyimizdir... ...diyorlar... ...ve Trump yönetimini hem mahkemelerde... ...tamamen hesap verilir... ...şekilde hesabını tutacağız... Çünkü mesela ordu işletiyor bu şeyi ve bütün Missouri nehrinin altında 17 milyon insanın suyunu mahvedecek bir şey var. Dapple dedikleri bu Dakota Access petrol boru attı. 300 kabile bir arada oluyorlar. Dave Archambault, milyonlarca Amerikalının içme suyu büyük bir risk altında diyor. Standing Rock yani dikilen kaya Sioux kabilesinin başkanı sadece 24 saat içinde işletmeye açmaya karar vermişler oysa 14 günlük bir süre 2 haftalık bir süre verilmesi de zorunluymuş onu da dinlemiyor şimdi Trump'ın emirleri üzerine ordu ama biz diyor Dave bolt da reis diyor ki biz egemen bir ulusuz e, ve e, hem suyumuzu hem kutsal yerlerimizi bu Trump yönetiminin e, onunla e, mali bağları da bulunan birkaç zengin bir avuç bir iki hatta zengin Amerikalı ile bunu boğazımıza bastırarak sokma çabasına tamamen karşı duracağız diyorlar. E, ve yani easement diyorlar buna geçiş hakkını serbest bırakmış. Ne ÇED raporu ne de kabileye dayanarak yani bütün antlaşmaları çiğneyerek ve Türkiye'den de iyi bildiğimiz gibi halkına sormak şöyle dursun, çevresel etki değerlendirme raporunu Obama'ya kabul ettirmişlerdi. Onu da kaldırmışlar aslında ortadan. Ve Indigenous Environmental Network diye adlandırılan yerli çevre ağı dayanışma ağının başında bulunan Tom Goldtuh da diyor ki bu serbest geçiş hakkını verdiler. Ne ÇED raporu var ne de kabilelere dayanılıyor. Bu mücadele burada bitmez. Tam tersine şimdi başlıyor diyorlar. Ve çok çok Pek çok senatör ve milletvekili de Amerika Birleşik Devletleri'nden aralarında Bernie Sanders'ın da bulunduğu ciddi bir muhalefetinde başladığı haberi var. Bu son duruşumuzdur diyor. Şimdi enteresan bir şey var mesela 10 Mart'ta Washington'da bayağı bir önemli yerlilerin yürüyüşü varmış. Ve artık sadece Kuzey Dakota meselesiyle değil diyor Reis Archambault. Hem kongrede yürüteceğiz hem de Trump yönetimiyle çok ciddi bir mücadelemiz var. Bizimle hepinizi 10 Mart yürüyüşüne davet ediyorum diyor. Yeni bir başlangıç olduğunu yani kitle halinde bir direnişe. Trump'ın şu ana kadar gördüğünün çok çok ötesinde büyük bir kitle direnişini görmeye hazır olun diyorlar. Bir de ilginç bir şey oldu Seattle'da e, eyalette meclis, şehir meclisi artık küçük mü sayı, sayarsın, büyük mü bilmiyorum canım ama Wells Fargo şirketi bu petrol boru hatlarını destekliyor diye banka e, büyük bir e, şey, karşı çıkış yaptılar ve 3 milyar dolarlık bir investment yatırımların oradan çekilmesi kararı alınmış bankaya yapılan yatırımların bu banka için küçük bir şey olabilir 3 milyar dolar nedir ki diye düşünülebilir ama e, hem gelişmekte olan bu investment hareketi yatırımların çekilmesi hareketi açısından hem de tam da bu konuda yani Wells Fargo gibi zaten büyük rezaletleri açığa çıkmış. Onun yan, sahte hesaplarla bir sürü paralar meselesi de yeni çıkmıştı. O bankayla ilgili e, böyle bir yatırım kararı 9'a 0 alınmış şehir meclisinde. İyi bir rakam. E, ve şeylerde davul çalarak orada meclis toplantısında yerliler e, davul çalarak bir de sudan içme suyundan hazırladıkları bir hediyeyi de veriyorlar. Şey, şehir meclisi üyelerine böyle Törenler de var. Yani mücadele, bu daha başlangıç mücadeleye devam sesleri de e, yükselmekte. Bunu yakından takip etmeye e, devam edeceğiz tabii her zaman yapmaya çalıştığımız gibi. Ve bu meseleyi burada bırakmamız e, söz konusu değil diyor. Hatta çok ilginç de şeyler söylüyorlar. Biz barışçı, şiddet kullanmayan insan hakları, antlaşmadan doğan haklarımız, anayasal haklarımız, sivil haklarımız sürekli Trump diktatörlüğünden gelen şeylere sonuna kadar direneceğiz diyorlar. 700'den fazla kişi şu ana kadar gözaltına alınmış, insanların bir kısmı yaralandı, biri gözünü kaybetti polisin <gülüyor> ve saldırıları. Biri de kolundan defalarca ameliyat oldu bir Sofia Wilenski diye bir kadın. Bir sürü de yalan söylüyor şerifler diyorlar ki şeriflerle de toplantı yapmaya başladı malum şey. Tıpkı burada muhtarlarla yapılan toplantılar gibi. Hatta şey de demiş değil mi Trump bir toplantısında bu mallarına el koymayı suç işleyen biri olmasa da mal varlıklarına malına mülküne el koymayı sağlayan bir kanuna karşı çıkacak bir eyalet valisinden bahsediyor şeriflerden bir tanesi ver onun adını da hesabını görelim işini bitirelim filan gibi konuşmalar yapabiliyor Trump şerif Trump e, muhtarla şerif karışıklığı var Kargö yani birleşmesi var ama e, 20-30 kişiyle başladığı şu Prairie denilen işte kırların ortasında temel bir hakla multimilyarder bir şirkete karşı bakın görün neler oldu diyor, diyorlar yerliler. 3 milyar doları da Wells Fargo'dan geri çekmeyi başardık bu bütün şeyde Seattle'da, Los Angeles'ta, San Francisco'da, Denver'da, Albuquerque'de ve New York yani doğudan batıya bütün Amerikan şehirlerinde aynı anda başlatacağız diyorlar. Ya zaten tek başımıza olamaz bu kalkarız ya da bu iş yani bu sonuna kadar mücadele edeceğiz diyorlar. Trump da eyalet senatörü kim adını vermek ister misin? Kariyerini bitiririz anında diyor. Herkes de salonda gülüyorlar. Bunda ne ne gülecek ne olduğunu da görebilmiş değilim doğrusu. Ee, Yunanistan'ın da iflastan kurtulması için 320 milyar avro olan onların deyimiyle evro avro olan yüklü borcun hafifletilmesi için de Şimdi Amerika'nın yeni Av Avrupa Birliği Büyükelçisi adayı Yunanistan Ebro'dan çıksın diyor Avrupa bölgesinden. böyle daha kolay hallederiz bu işleri diyor. Ee, i̇şte böyle. Son olarak bir de şeyi söyleyeyim. Cizre raporuyla ilgili artı gerçekten aldığımız bir ilginç haber var. İsviçre Adli Tıp Kurumu. Cizre'de bir grup arkadaşıyla Bodrum'da öldürülen Berjin Demirkaya'dan arta kalan parçalar üzerinde yaptığı araştırmayı tamamlamış. Ve rapordaki tespitler Bodrum'dakilerin önce öldürüldüğü sonra yakıldığı yönündeki iddiaları güçlendiriyormuş. Cizre raporu da böyle diyor. Dihaber.org'un haberini şeyden alıyoruz. Artı gerçek sitesinden. HDP milletvekili Leyla Zana da önce gözaltına alınıyor. Nedense sonra da adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Şu anda 12, 12 HDP milletvekilinin de tutuklu olduğunu, eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksektağ'ın da aralarında bulundu. 12 milletvekilinin tutuklu olduğunu da haber vermiştik zaten. Takip ediyoruz. Evet, bu şekilde de bitirebiliriz herhalde. Müzde çok yoğun haberlerin ve mücadele haberlerinin yer alacağı bir şey var. Barış ve savaş haberleriyle dolu günlerimiz geçecek. Ya da Şerdoz grubuyla başlamıştık onla da bitirelim. Peace pipe yani kızıl delilere de atıf yapan yerlilere de barış çubuğu. Üze, üzerine yapılmış bir parça ile de bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. がして